Merhabalar, bendeniz Utku Eğer, 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Yeşilçam Arkeoloji Programı'nda yeniden birlikteyiz. Ee, bu haftaki programımız 2 hafta sürecek bir programın ilk bölümü olacak. Beraber sinematikeşilçam.com sitesinde de yazdığımız Can Sönmez ile bir sohbet gerçekleştirdik. Ee, Can, Yeşilçam ilgisi dışında ayrıca bir seslendirme sanatçısı ve çeşitli filmlerde de onun sesini aslında dinliyoruz. E, Can'la birlikte Abdurrahman, Palay, Pekcan, Koşar gibi seslendirme sanatçılığı üzerine bir sohbet yaptık. Tabii sohbetimiz sadece çamla kalmadı. Ama e, bence Yeşilçam arkeolojisi üzerine ve özellikle de e, seslendirme üzerine çok keyifli bir sohbet oldu. Ve ben de sizlerle paylaşmak istedim. E, şimdi onunla birlikte yaptığımız sohbetin ilk bölümünü dinliyoruz. Evet Can, e, İstanbul'da hoş geldin. Hoş bulduk. çam arkeolojisi dinleyicilerinin bir seni tanımasını isterim. Hani şöyle bir kısa hani özgeçmiş ve seslendirmeye nereden bulaştığında... <gülüyor> Elbet. Başlarsak. Tabii. Ee, ben 1989 Ankara doğumluyum. Bütün öğretim hayatım Ankara'da geçti. Üniversite dahil olmak üzere. Ee, ben lisede seslendirmeye merak sarmaya başladım. Kendiliğinden gelişen bir meraktı. Hiçbir şekilde çevremde tiyatrocu, sanatla ilgili ailemden, çevrenden kimse yoktu. Ee, hatta ben çok iyi hatırlıyorum. Ortaokulda son sınıftayken bir arkadaşım çıktı şey aktarına. Ya Abdurrahman Palay ölmüş dedi. Dedim ki kim o? Ya Yılmaz Güney'i seslendiren adam falan filan dedi. Heh ben öyle geçtim gitti. Yani öyle bir kulağımdan girdi diğer kulağımdan çıktı. O kadar ilgisizdim yani bir alakam da yoktu. Sinemaya karşı da zaten ilgim liseden sonra başladı. Daha sonra e, bu ilgi zamanla bir tutku haline gelmeye başladı. Ve ben lisedeyken seslendirme yapacağım diye birden ortaya çıktım. Tabii lisedeyken insanlar söylediğiniz şeyleri çok ciddiye almıyorlar. Hepsini hayal olarak görüyorlar. Ee, ben seslendirme yapacağım dediğim zaman benim ses tonum bile oturmamıştı ve arkadaşlar o mu seslendirme yapacak? Eh, falan diyorlarmış. Sonradan öğrendim tabi. Ee, bir arkadaşım vasıtasıyla öğrenmiştim bunu. Tabi sonra ben ile ilgili hayallerimi gerçekleştirince onlar da güldüğüyle kaldılar diyeyim. Daha sonra üniversite 3. sınıftayken e, radyo Dersimiz vardı. Değerli bir haber spikeri Metin Kayıhan veriyordu dersleri. Hepimize haber okuttu. Radyoda haber okuttu. Kanalın kendi radyosunda. Ben okuduktan sonra beni çok beğendi. Ben de bugüne kadar dile getiremediğim acaba benden olur mu sorularına karşılık verdiğini düşündüm. Ve bir seslendirme kursuna gittim. Daha sonra oradaki hocalardan destek aldım. Kendim TRT'ye gittim başvurdum ve olumlu geri dönüşler aldım. Yani sen bu işe uygunsun. Ee, bu işi iyi yapacağına inanıyoruz. Sende potansiyel var şeklinde. Bunlar tabii daha çok beni kamçıladı. Ankara'da ben 2011 senesinde e, radyo reklamıyla başladım. Daha sonra filmlere geçtim. En son 2014 yılında İstanbul'da ben e, bu işi devam ettirdim. İşlerim dolayısıyla Ankara'ya döndüm. E, şimdilerde pek ilgilenemiyorum ama tekrar devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. Şimdi tabii Özellikle benim için ilgi çekici olan senin Yeşilçam dönemine de yaklaşımın. Çünkü zaten Yeşilçam'ı çok seviyorsun. Zaten evet. sinematik Yeşilçam'da da yazılarını okuyoruz. Belli dönemleri çok seviyorsun ama kurduğun bağlantılar çok ilginç. Ve bence genellikle normal, standart bir Yeşilçam izleyicisi diyelim ya da sinema izleyicisi bu bağlantıları çok kolay kuramıyor. Evet. Ancak senin seslendirme ile ilgili kurduğun ve bakış açın da çok benim için önemli. Mesela işte biraz önce söyledin işte Abdurrahman Palakim Yılmaz Güney'i seslendir seslendirmiştir. Pek çok insan mesela bir şey izliyor. Bak Cüneyt Arkın konuşuyor diyor mesela. Evet. Ya da işte Yılmaz Güney konuşuyor O da ilginç bir şey aslında. Bu ilginin ne zaman başladı? Bu şöyle başladı. Ee, yine üniversite birinci sınıfta çok fazla film seyretmeye başlamıştım. Ee, aslında daha önceden bir ufak ilgim vardı. Yavaş yavaş ben seslendirme ilgi olunca internete yazmaya başlamıştım. Işte. Seslendirme sanatçıları kimdir? Gördüğüm isimleri tek tek yazdım. Neymiş ne değilmiş. Filmlerde bunları eşleştirdim. Hani kimin sesi, hangi isim, hangi ses bunlar kafamda eşleşti. Filmleri çok izlemeye başlayınca e, aslında seslendirme sanatçılarının ve özellikle Yeşilçam müziklerinin yani Yeşilçam'daki ses olgusunun filmlere katkısının inanılmaz olduğunu gördüm. Çünkü filmler sessiz çekiliyordu ve o filmlere ruhunu veren yani o film o sahne çekilirken o sanatçıların hiçbirinden öyle bir ses çıkmıyor. Hiç kimse o atmosfere girmiyor. Öyle bir müzik çalmıyor. Ama seyirci o sette çekilen, sette yaratılan dünyanın çok çok daha üstünde başarılı, daha teatral, daha artistik bir durumla karşı karşıya kalıyor. Yani Cüneyt Arkın orijinal sesiyle bir film seyretmek eminim Abdurrahman Pala'yla veya Torun Karacaoğlu'nun sesiyle onu izlemek arasındaki fark inanılmaz derecede farklı Tabii. olacaktır. Bir de bu kulak aşinalı meselesi. Hani bir süre sonra o sesi benimsiyorsunuz başka bir şey duyduğunuz zaman e, siz, size çok garip gelmeye başlıyor. Hani Üçüncü bir ses duysanız kendi sesi olur. Başka bir seslendirme sanatçısı olur. Sizi çok garipsiyorsunuz bu durumları. Bir de ben şunu e, çok beğeniyorum Yeşilçam'da. Az seslendirme sanatçısı varmış ama onların neredeyse hepsinin sesinin birebir uyduğu onu çok güzel bütünleyen sanatçılar varmış. İşte Pekcan Koşar'la Tarık Akan'ın uyumu gibi. Müthiş bir uyum. Gerçekten inanılmaz. Yani kendi sesi gibi. Onunla uçarı hali, çapkınlığı, vurdumduymazlığı... Onu ruhu katan Pekcan Koşar. Onu ruhu katan Pekcan Koşar ve Sevgili Dayım filminin bir sahnesinde Tarık Akan kendi sesiyle konuşur. Süleyman Turan'ı kaçırmışlardır. Tarık Akan, Süleyman Turan'ı bu filmde kurtarmaya gider. Ve iki cümlelik bambaşka bir ses duyarsınız. Tarık Akan'ın kendi sesidir. Mesela neden olmuştur bu? Acaba kendi sesiyle oynamayı mı denemiştir? Veya filmden eksik parça mı çıkmıştır? Pekcan Koşar'ın bir tiyatro çalışması olabilir. Herhangi bir şehir dışında olabilir. Hasta olabilir. O yüzden mi konuştu bilmiyorum. Ama dikkat edenler... Aa, hiç dikkat etmemiştim ben bunu. Dikkat edenler e, orada sesin değiştiğini. ve da sonra Daha sonra Pekcan Koşar'ın sesine dönüldüğünü görür. Eniştem niye karıştırdın? Ya filmin kafamı çalıştırdın. Yoksa kimse gelip kurtarmazdı beni buradan. Ya. Yürü hadi gidiyoruz. Daha ne kork edeceksin bak. Bundan çok daha ilginç bir konu. Ee, Deli Şahin filminin sonuna kadar Torun Karacaoğlu Cüneyt Arkın'ı konuşurken sonunda Cüneyt Arkın kafa sesiyle yani iç sesiyle e, demek her kötülüğün kaynağı içkiymiş diye başlayan e, bir cümle söyler. Bu da bütün film konuşan Torun Karacaoğlu'nun değil Pekcan Koşar'ın sesidir. Ya buna eminim çok dikkat etmeyen insanlar hariç herkes bunu kabullenmiştir ama bambaşka bir ses, bambaşka bir yorum filmin sonu gelmiş, çok e, film için önemli bir şey söylüyor ve ses değişiyor. Yani Yeşilçam'da bu tarz ilginçlikler görmek de mümkün ama demi ki konuya gelecek olursak, Abdurrahman Palay'ın Cüneyt Arkın'da uyumu, Nevin Akkaya'nın Türkan Şoray'la özellikle bazı filmlerdeki inanılmaz uyumu, işte Sultan filmi, Ateş Parçası nankör lanet herif ne bana mı dedin ne var babalık sana dedim ne olacak kimsin sen çabuk söyle polis misin nüfus memuru mu yoksa kimsem kimim azize azize orası nere çabuk söyle Ee e, bağırma be kulağını patlatacaksın ha bildim babalık tarık adlı sosyetenin evi ben o zibidinin babasıyım çabuk hangi cehennemdesi çağır bana beni hayto oğlunun çobanı zannettin moru eee örnekler çoğaltılabilir gerçekten o uyumlar insanları, o sanatçıları gözünde daha güzelleştirdi. Tabii. Yani Nevin Akkaya'nın sesiyle pek, Türkan Şuray çok daha güzel bir kadın haline geldi. Çünkü güzellik özellikle sinemada bir bütün. Fizik olarak, tavır olarak, karakter olarak ses olarak. Çünkü diyelim ki çok hoş bir kadın veya çok yakışıklı bir erkek, kahraman herkesin idol olarak gördüğü mahallede sevilen bir adam. Boylu, poslu, yakışıklı, böyle ideal bir insan. Yani ondan da onu karşılayacak ağırlıkta bir ses, bir tavır, bir renk bekliyorsunuz. Hoş bir adam mesela diyelim 20 yaşında bir ses çıkıyor. Yani her şeyi mahvediyor. İşte bir seni seviyorum gibi bir ses duymak var. Bir de seni seviyorum gibi bir ses duymak var. Yani ikisi arasındaki fark karşılaştırdığınız zaman daha belli oluyor. E bu zaten şeyde çok ortaya çıktı. Kutlar Vadisi'nin başlı oyuncusu Necati Şaşmaz. Evet. E artık espri yapacak hale kadar gelmiş. Yani, aa, bu sefer ben kendi sesinde konuşacağım. Evet. E işte, Şeyimi... Seslenme dublajcım mı? da demedi, Dublörüm dedi. Hadi dublörüm mi? dedi. Yani... Sesim duyuluyor mu? Evet. evet. <gülüyor> Dublörümü çağırmadım kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> o kadar e, bu konuya uzak ki kendisinin e, yaptığı konuşmalara baktığımız zaman, e, Türkçe'yi kullanımı, e, akıcılığına baktığımız zaman, dil dublaj kendi sesiyle bile oynamasının zor olduğunu gördüm ben. Evet. Çünkü bir akıcılık gerektiren bir şey. Sürekli konuşuyorsunuz. İstediğiniz kadar sufle alın. Bir devamlılık e, arz etmek zorunda. Yani ya o kadar... %50 başarı orada, hatta %60 başarı ben, seslendiren kim? E, Umut, e, Umut, e, Umut Tabak. Umut Tabak bu işi uzun süredir yapıyor. İlk 20 bölüm başkası konuştu. Hmm. E, i̇kinci sezondan itibaren günümüze kadar Umut Tabak konuştu. Ve karakter üzerinde çok büyük bir etki yarattı. Bu yakın bir şeyle. Herkes onun kendi sesi zannetti. Biz bir zamana kadar sonra işte çeşitli televizyon programlarına çıkardılar. Adama helyum gazı falan içirttiler. Böyle <gülüyor> ilginçlikler denediler ama e, orada belki tam beklediğimiz kadar bir seslendirme sanatçılarına iadeyi itibar olduğunu söyleyemem. Ama en azından insanlarda bir farkındalık yarattı. Ya yani ben çoğu insanın şey olduğunu düşünmüyorum. Hani bu konuya ilgi gösterdiğini düşünmüyorum. Yani ben dublaj yaptığımı söylediğim zaman insanların verdiği tepkiler mesela dublör mü? Ne? Yani dublör başka bir şeydir. Dublör tehlikeli sahnelerde veya herhangi bir durumda başrol oyuncusunu yedekleyen onu tehlikeli durumlardan koruyan onun yerine o sahnelerde oynayan insanlardır. Dublörlük belki kelime anlamında şunu yapabilir. birinci Bir kişiyi ikilemek, ikincisi olmak çünkü sonuçta seslendirme yaptığınız zaman var olan teksti işte siz oyuncusunuz diyelim sizin konuştuğunuzun benzerini ben tekrarlıyorum ama sahneye uygun bir duygu daha e, seyircinin hoşuna gidecek ve daha size yakışacak bir ses tonuyla ben onu sinemasal anlamda bir büyü haline getiriyorum. Ya, seslendirme bir büyük katar. Kesinlikle zaten Yeşilçam'ın fark ettiyseniz bir masal havası vardır. Yakışıklı erkekler, güzel kadınlar, güzel sesler, çok güzel klasik müzikler, Fransız, İtalyan kimi zaman Amerikan. Çok güzel bir Türkçe. Çok güzel bir Türkçe ve e, kimi zaman Osmanlı Türkçesinin de karıştığı bir Türkçe. Her şey kusursuz ilerliyor. Çünkü belki de o dönemki insanlar e, o masumiyeti yakalayan bir durumdu. Bilmiyorum şimdi benzer bir şey yapsanız herhalde parodi gözüyle bakılır. Evet. Ya, komik gelir ya. Çok abartılı. Böyle bir dünyam var. Böyle insanların var. Çünkü günümüzde Yeşilçam Türkçesi artık insanlara komik gelmeye başladı. Günümüzde kullanan kelime sayısının çok düştüğü Hı hı. Zaten çok bariz. Yabancı kelimeler çok fazla e, dilimize yapıştı. E, i̇nsanların konuştuğu kelimeler, konuştuğu e, muhabbetler üç aşağı beş yukarı aynı duruma geldi. Bu yüzden kusursuz olan, düzgün olan şeyler komik gelmeye, parodileşmeye başladı. Yani şimdi e, bazen doğallıktan uzaklaştığı eleştirisine ben katılabilirim. Ben de katılıyorum. Ama bazı aktörlere ruhu veren tarafında o seslendirme sanatçıları onu düşünürsek de hani artı eksi durumuna bakarsak evet. ben e, seslendirme sanatçıları artı tarafında her zaman için durur. Biraz daha artı duruyor. Yani evet. o var. İkincisi bir de e, neredeyse hemen hepsi tiyatro kökenli sanatçı. Evet. Tiyatrodan dolayı da bir tiyatral hava vardı. Evet. Biraz böyle bir abartılı konuşma. Sesi parlatma dediğimiz bir olay vardır. Hı -hı. Ee, şöyle bir şeydir. Normal hayatta konuştuğunuz gibi dublajda konuşmazsınız. Çünkü dublajda konuştuğunuz kişi... Sizden farklı biridir. Diyelim ki ben e, Vurgun filminde Cüneyt Arkın'ı seslendireceğim. Cüneyt Arkın orada nasıl bir karakter? Karizmatik, yakışıklı, hapisten çıkmış, böyle biraz bohem, biraz farklı bir havası olan bir adam. Ben nasıl bir insanım? Kendi halimde bir seslendirme sanatçısıyım. Orada o adam gibi konuşmak zorundayım. O adamı yakalamam lazım. Can gibi konuşursam herkes onun seslendirme olduğunu anlar. Doğallığını kaybeder. Ama benim orada Cüneyt Arkın gibi konuşmam lazım. Hı -hı role girmem lazım. Role girmem lazım. Çünkü o ben değilim. Ben de o değilim. Ben öyle dümdüz konuşursam sadece metin okumuş olurum. Hiçbir şey değişmez. Sizlere de çok fazla geçmez. E zaten olay güzel sesli de değildir. Ruh katmaktadır. Yani Yeşilçam'da çok özel sesi olmayıp ama karaktere çok yakışan insanlar var. Mesela Mucapofluoğlu'nun Öztürk Serengil seslendirmesi gibi. Mücaffaflıoğlu belki şiir okusa dinlemeyeceğiniz bir ses ama kelej, emel, çocuklar gibi böyle farklı bir tarz yakalamış. Belki Öztürk Serengil'i bile etkilemiştir. Ben Öztürk Serengil'in sette o tarz ağdalı bir konuşmaya girdiğini düşünmüyorum. Bence Mücaffaflıoğlu'nun onu izleyip, karar verip kendinin üzerine kattığı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bazı konularda böyledir. Bazen Oyuncuyu yakalamanız lazım oyunda. Bazen de oyuncunun oyunu abartılıysa veya çok düzse siz üstüne bir şey katarsınız. Konuyu şöyle örneklendireyim. Mesela bir tiyatro oyuncusunu çok abartılı konuşamazsınız. Yani oyununa çok bir şey katamazsınız. Çünkü kendiniz zaten iyi oyuncudur bir şey katmıştır. Ses olarak yeterli değildir. Mesela Fatma Girik ben çok oyunculuğunu beğenirim. Ama sesi hiç e, uygun değildir. Hı hı. Ama mesela <gülüyor> Türkiye'de 70'li yıllarda bir arabesk filmi patladı. Bu insanlar oyuncu değildi. O dönem video klip olmadığı için filmler çekiliyordu bu insanlara. Niye? E, o şarkıları insanlar para verip gazinolardı. Dinleyemiyordu. Okan'a gelecektim ben de. Çünkü mesela e, Abdurrahman Palay mı seslendirmişi filmde şeyi, şey, İbrahim Tatlıses'i? Evet. E, onda ilginç anıları var. Onu anlatabilirim. Ama, e, ama mesela sen onu beğenmiş miydin? Ben mesela... Yakıştıramadım. Keşke, yani ben keşke mesela İbrahim Tatlıses'i Evet. Kendi sesi daha daha ona dualadı, daha çok, dualadı, çok yakıştığını yani. gördüm ben. Hı -hı. Ama şöyle bir şey var. Mesela Rahmetli Gürses'i Gürses'iyle alalım. Kendisi konuşma konusunda özellikle geçirdiği bir trafik kazasından dolayı sorunlar çeken bir insandı. E, o seslendirilmişti. Hem oyun gücü de düşük bir insandı Hı. ama e, ticari kaygılardan dolayı o insanı oynatmak zorundalardı. O da belki para kaygısından, bir şeyden kabul etmek zorunda kalmıştır. Ben kendisinde eğer çok büyük bir sinema aşığı değilse o filmlerde rol aldığını çok böyle istekli rol aldığını düşünmüyorum. Çünkü sonuçta kendisi e, müzisyen olarak orada, şarkıcı Hı. olarak orada yani Tamam. Video klip gibi bir şeye de Aynen filmler ya. zaten çok belli çok konular üzerinden dönen. Özellikle e, video kasetten dolayı çok büyük titliye ulaşıyor. Ulaşıyor. Oyunda. O insanlar seslendirilirdi ve o insanların oyunu düşük olduğu için üstüne katılırdı. E, tabii bayağı etk etkin. Çünkü adam dümdüz konuşmuş yüzünde bir ifade yok. E, Şimdi o adam gibi konuşsan kimse o filmi izlemez. Zaten o filmler Müslüm Gürses'in ya da İbrahim Tatlıses'in oyunculuğu, yakışıklılığı veya ekran karizması için izlenmiyordu. Yani oradaki o dramatik unsur... E, o dönemki tanıtmak. E, şarkıları tanıtmak ve o dönemki zaten sinema seyircisinin de sinema bilincinin çok yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Ağlamak için Şişte... filme giden bir kitle vardı. Bu, tabii. Ya öyle olduğunu düşününce de dublaj onları kurtarıyordu. Dublaj çoğu Yeşilçam filmini kurtarmıştır. Tatlı Seste yalnız bir Yılmaz Güney hayranlığı vardı. Onu evet. biliyorum. Yaşamak e, bu değil farklı. diye sanırım bir filmi var. İşte flüt flütü alacakmış, flütü yokmuş falan diye bir sahne var. Kendisi yıllar sonra itiraf etti. Ben de, de o filmde Yılmaz Güney'in mimiklerini tak şey taklit ettim. Evet. Onun gibi yönetmen olmaya çalıştı. Sonra kendi filmlerinde yönetmen oldu falan filan. aynı yolu Masum Kırmızı Gül e, şu an devam ettiriyor. E, evet, prodüksiyonu biraz farklı ama tabii onların hepsi aslında üç aşağı beş yukarı aynı şey. Evet. Peki senin özellikle e, Yeşilçam da seslendirme yapan sanatçılar arasında senin için özellikle ortaya çıkan bir isim var aslında. Ben evet. üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorum. Evet, onu. var. Ee, onun dışında yani daha doğrusu onun ismi de söyleyeyim. Abdurrahman Palay dışında e, hani seni gerçekten etkileyen başka isimler var mı? Can Koşar da salın. Evet çok şey. beğenirim. Ee, Abdurrahman Palay'ı çok beğenmeme rağmen ben e, fanatizm derecesinde hiçbir e, oyuncuya veya hiçbir şeye bağlı değilimdir. Hı. Abdurrahman Palay'ın ben e, çok iyi bir jön sesi olduğu gibi ben bazen çok da düz konuştuğunu düşünürüm. <Gülüyor> Yetmez, yetmez adam. Acılmayın, acımas yok, yok, çok acımayın, acımas yok, yok, yok, yok acımayın. Bulunduğu kalıpları da çok iyi yapar, çok iyi tekrarlar. Ee, o anlamda çok beğenirim. İyi bir jön sesidir ama sesiyle çok oynayamaz. Ama Pekcan Koşar'da çok farklı bir yapı vardır. Pekcan Koşar komedi filminde Sadri Alış'ın karşısındaki Aziz Basmacı'yı çok farklı bir ses tonuyla konuşur. Hayta İsmail'i çok başka bir ses tonuyla konuşur. Pekcan Koşar olarak Tarık Akan'ı bir jön olarak çok farklı konuşur. Çok farklı tonlara girer, iner, çıkar. Nasılsınız hanımefendi? Başlarım şimdi senin hanımefendine. Ne oldu buna? Ne bileyim Ne bileyim senin araban? <gülüyor> Ama bir zamanlar senindi. O zamanlar ben insanların iyiliğine, saflığına, dostluğuna... ...kardeşliğine inanırdım. Ya? Ah, oh, oh, ne güzel! Ali Rıza binboğa gibi şarkısını yap bu lafların. Uzatma da bak şu arabaya. Bir yüzlüğünü alırım canım. Eşek! Yüz elli oldu canım. Domuz! İki yüz elli oldu. Veli nimetim benim. <gülüyor> Deve sende ne olacak? Bir kelime daha söylersen 300. Tamam mı? Gazozacığım benim <gülüyor> Çok başka değişik skaladaki insanları konuşur. Jönde konuşur. Figüran konuşur. Ecişbuciş tipleri konuşur, komik tipleri konuşur ama Abdurrahman Palay'da öyle bir şey yoktur. Abdurrahman Palay'ın Halit Akça seslendirme gibi bir ihtimali yoktur. Hı hı. Koşar da vardır. Pekcan Koşar Jönde seslendirir. Kadir işte Tarık Hakan gibi bir insana ses verir ama Abdurrahman Palay belli kalıpların dışına çıkamaz. Beğendiğim gibi eleştiririm de. Hı hı. Ama gerçekten yetenek olarak bakarsak, Yeşilçam'ın erkek olarak en başarılı, yani en yetenekli seslendirme sanatçısı Pekcan koşardır Kadınlarda da Ceyhan Tüzüm, Abdurrahman Palay'ın kadınlardaki karşılığıdır. Hı hı. Jön konuşur. Belli kalıpların çok dışına çıkmaz. Ee, ama daha doğal konuşan, daha yetenekli olan bence Nevin Akkaya'dır. Evet. Köylü kadın konuşması, daha doğal bir tipleme, Nevin Hakkaya'da çok gördüğüm şeylerdir. Onun sesi biraz daha anaçtır, ee, Jeantözüm'e göre. Jeantözüm daha çok genç karakterleri konuşur, daha düz konuşur ama onun bir farklılığı şudur, Rum karakterleri konuşur, kendisinin herhalde bu anlamda bir geçmişi var, Rum konuşuları olmuş olabilir, ailede bir Rumluk olabilir, bilmiyorum. Belki de çok iyi bir iyi araştırmacıdır. Belki evet, çok iyi bir gözlemci hı. olabilir. Ee, ...onun öyle bir farklılığı vardır... ...benim beğenim bir de e, şeydir... ...Kamır Hanusluher'i çok beğenirim... Ee, ...Babacan karakterlerde birebirdir... ...Fikret Hakan'ın kendi sesinden daha çok yakışan bir sese sahiptir... ...çok babacan... ...böyle oturaklı... ...otoriter ve sözü dinlenen bir adam... profili yaratıyor onun sesi... ...Kamır Hanusluher'i de çok beğenirim... ...para olmadığı için ameliyat yapmayanlarda... ...hiç suç yok mu acaba? <gülüyor> ee, şey... Dur doktor... ...bırak da biraz da biz konuşalım... İş olduğu zaman 500 lira yövmeyi alan bir adamdan ameliyat için 250 bin lira isteniyor. Lağımda çalışarak, sırtımızda 150 kilo yük taşıyarak, gün doğuşundan batışına kadar kum çekerek ancak ekmek paramızı kurtarıyoruz. Kemit, kemitleşmiş şeyler var. Zafer Önen'in Sami Azin Ses seslendirmesi gibi hı hı. Yani artık vazgeçilmez bir şeydir. Ya yani Sami Azin Ses'in sesi Zafer Önen olmazsa izlenmez durumu oluşturuyor. Aynı şeyi Mücapaflıoğlu Öztürk Serengil için söylemek mümkün. Hatta şöyle bir şey olmuştur. Mücapaflıoğlu bir süre sonra ücretine zam istemiştir. Yapım şirketi hayır demiştir. Saadettin Erbil'i bir iki filmliğine kullanmışlardır. Ve seyirci o sesi garipsemiştir. Bu filmleri kabul etmiyoruz. Biz bu filmleri izlemek istemiyoruz. Öztürk Serengil kendi konuşsun tarzında bir yaklaşım <gülüyor> getirmişlerdir. Daha sonra Mücapaflıoğlu özür dilenerek, istediği ücret verilerek tekrar sesini Öslük Serengil'e vermiştir. Sanırım Öslük Serengil'le de bir ara bir e, tartışmaları olmuş. Bir anlaşmazlıkları olmuş. Küsmüş. Bırakmış. Daha sonra tekrar gelmiş. Bu da seslendirme sanatçısının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani bir filmi seyirci kabul etmiyor. Nasıl 60'lı yıllarda ayanışın dayak yediği filmleri seyirci kabul etmiyordu. Hı hı. Ya Ayan Işık dövsün. Bu film öyle bitsin diyorlarmış. Burada da böyle bir sipariş usulü. Yani Mücapaflıoğlu konuşsun, belki onu söylemiyorlar ama filmi garipsiyorlar ve tekrar çekilmesini, düzeltilmesini istiyorlar. Ee, bölge işletmecileri e, bunu fark ediyorlar ve istediği ücreti vererek Mücapaflıoğlu'nu tekrar işine alıyorlar. Bu tarz şeyleri çok fazla görmek mümkün Yeşilçam'da. Çok ilginçti bir şey aslında. Yani Aslında Öztük Serengil yazıyor orada ama e, belki de altına seslendiren dedi de eklemeleri gereken yani Orada bir ilk yazılığa çıkar ya Öztük Serengil evet. atıyorum bazı sanatçıları için onu. Biz ee, yani Sinematik Yeşilçam'da Cüneyt Arkın'ı seslendirenler diye bir liste yapmıştık. Evet. Ee, orada baya bir isim kaç? 11 ya da 12 ayrı kişi seslendirmiş galiba. Yan, yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam. E galiba. O da çok aslında ilginç bir şey. Yani onu yakalamak. Bunun farkını da şöyle söyleyebilirim. Ee, Cüneyt Arkın 80'lere kadar A klası firmalarda çalışıyordu. Ve A klası firmalarda e, romantik rollerde rol, rol evet. alıyorsa film e, romantik veya yumuşak bir filmse, e, Torun Karacıoğlu hı, seslendiriyordu. E, ses tonunun daha uygun olması, Abdurrahman Palay'a göre daha yumuşak, daha Avrupa'yı bir ses tonuna sahip olması, öyle biraz daha naif bir havada olması, tercih e, sebebi yapıyordu. Abdurrahman Palay ya daha çok avantür, işte Karamurat gibi, daha aksiyon, daha böyle erkeksi, maskülen rollerde Cüneyt Arkın'ı seslendiriyor ama 80'den sonra Cüneyt Arkın'ın e, Sinema e, anlayışı da değişti. Rol aldığı filmler değişti. Çalıştığı şirketler değişti. Genellikle zaten Yeşilçam değişti. E, yapımcı firmalar işin ucuzuna kaçmaya başladı. Çünkü Abdurrahman Palay'ın, Torun Karacıoğlunun Pekcan koşanı belli bir kaşesi vardı. Kaşe dediğimiz 3 saatlik bir seansa verilen para. Hı hı. 3 saate bir kaşe verilirdi. İşte kaç saatse kaşonun üzerinden hesaplanırdı. Kaşelerin belli bir ücreti vardı, o ücret üzerinden verilirdi ve sanatçının kalitesine göre de kaşe değişirdi. Ben şunu da bilirim, Yeşilçam'da seslendirmenin nasıl kaliteli olduğunu ve nasıl değer ver, verildiğine dair. Abdurrahman Palay o kadar e, önemli bir isimmiş ki, çünkü aynı zamanda seslendirme üretmenliği yapıyormuş. E, yapımcılar, onda el, yapımcılar onun önünde el pençe divan duruyormuş. Ya bizim işimizi de yap, bizim işimizi de yap, sen yapıyorsun, bunu da sen üstlen gibi bir durum varmış ve ee, yüksekte bir fiyat çekiyormuş yaptığı işlere. Kendi konuşmadığı yani başrolü seslendirmediği filmlere de yönetmenlik yapmıyormuş zaten. Yani başkasının yönetmenliğinde çok fazla konuşmuyormuş. Genelde kendi yönetmeni olduğu filmde yani bütün seslendirme her şey ondan soruluyormuş yani. Bütün e, bütçede ona veriliyormuş. Sohbetimiz gayet güzeldi hatta biz hani seninle bir programla konuşuruz diye başlamıştık. Bu <gülüyor> ikinci programımız oldu aslında. Kadıköy'de güzel bir sohbet Gerçekleşti, can sönmezdi. E, Canın ayrıca yazıları da e, sinematikeşicham.com'da yer alıyor. E, biz e, Yeşilçam Arkeolojisi programında 94.9 Açık Radyoda yayınladığımız Yeşilçam Arkeolojisi programında e, yine bir bölümümüzün sonuna geldik. E, o zaman önümüzdeki hafta tekrar devam edecek Yeşilçam Arkeolojisi. Tekrar cana çok teşekkür ederim programda. Rica ederim. Programlarda konumuz olduğu için Önümüzdeki hafta Yeşilçam Arkeolojisi'nde görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.